14. Bölüm Gaybı Bilmek Gayb, duyulardan uzak olan ve kişinin hakkında bilgisi olmayan şeye denir. Allah'tan başkasının bilemeyeceği şeylere gaybı mutlak denir. Bir başka kişinin bildiği şey gaybı mutlak olmaz. Mesela, içinizden geçeni ben bilmem ama siz bilirsiniz. O bana göre gayb olur, size göre olmaz. Şeyhler gaybı bildiklerini iddia ederler. Hatta daha ileri giderek kıyametin ne zaman kopacağını, yarın ne olacağını ve nerede öleceğini bildiğini söyleyenler bile vardır. Şimdi bu konuda Kur'an'ın nasıl hiçe sayıldığına bir örnek verelim. Allah Teala şöyle buyurur. ''Kıyamet saatinin bilgisi Allah katındadır. Yağmuru O indirir. Döl yataklarındakini O bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez.'' Kimse nerede öleceğini de bilemez. Allah bilir. Her şeyden haberdardır. Lokman suresi 34. ayet Konuyla ilgili olarak Ahmet bin El Mübarek Şeyhi Abdülaziz Eddebba'a soruyor. Efendim, zahir alimlerinden hadisçiler ve başkaları, Kur'an'da Lokman suresinde geçen ile ilgili beş şeyi Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bilip bilemediği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Şöyle cevap veriyor. Gayb'la ilgili bu beş şey nasıl Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e meçhul kalır? Onun ümmetinden tasarrufa yetkili birinin tasarrufta bulunabilmesi için mutlaka bu beş şeyi bilmesi gerekir. Demek ki bunlar yarın ne olacağını, nerede öleceklerini ve kıyametin ne zaman kopacağını biliyorlar. O zaman yukarıdaki ayeti haşa hükümsüz sayıyorlar. Şimdi bir de şu ayetlere bakalım. Sana kıyamet saatini soruyorlar. Ne zaman bastırıp kalacak diye? De ki, onun bilgisi sadece Rabbimdedir. Onu vaktinde ortaya çıkaracak olan O'dur. O hem göklerde hem yerde ağır etkisini gösterecek, size gelişi ansızın olacaktır. Sanki biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onu Allah'tan başka kimse bilemez ama insanların çoğu bunu bilmezler. Araf suresi 187. ayet sana kıyametin vaktini soruyorlar. Ne zaman bastırıp kalacak diye. Sen nerede? Onu bilmek nerede? Onun bilgisi Rabbinin katındadır. Sen sadece böyle bir günden korkanı uyarırsın. O kadar. Naziat suresi 42 ila 45. ayetler. Abdülaziz Eddebba gibi Kur'an'ı hiçe sayan ve kendini Kur'an'ın üstünde gören sapıkların sözlerini buraya almak istemezdim ama ne yazık ki Müslümanların inançları bu gibi sözlerle kirletilmektedir. Öğrenciyken Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim adlı mealini çok okurdum. Orada Abdülaziz Eddebba'a kutsallık verilmekte, onun sözlerini içeren El İbriz adlı kitaptan alıntı yapılarak bazı ayetler açıklanmaktadır. Bu sebeple El İbriz çok merak ettiğim ve okumak istediğim kitaplar arasına girmişti. Kitabı Celal Yıldırım'ın yaptığı tercümeden okudum. Celal Yıldırım da ön sözünde El İbriz'i kutsallaştırmaktadır. Ona göre aynı konudaki diğer eserler arasında El İbriz katıksız ve karışıksız altın niteliğindedir. Çünkü Abdülaziz Eddebba Kemal derecesinde büyük bir velidir. İlim adamlarını şaşırtan, akıllara durgunluk veren, tasavvuf erbabını hayrete düşüren, ledünni bir ilme ve irfana sahiptir. O, bu kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce ruhuyla yaptığı görüşmeleri, misal ve melekut alemindeki gözlemlerini perde perde sergilemektedir. Misal alemi, rüya alemi anlamına gelir. Melekut alemi ise, meleklerin ve ruhların bulunduğu ve duyularla algılanamayan alem anlamına gelir. Her ikisine birden gayb alemi denebilir. Bu, Platon'un ideler alemi anlayışının tasavvufa yansımasıdır. Bir kişinin misal ve melekut aleminde gözlemlerde bulunması kabul edilemeyeceği gibi, Allah'ın elçisinin ruhuyla konuştuğu iddiası da kabul edilemez. Rüya görme olayı bunun dışındadır. Doğru rüyayı herkes görebilir. el İbriz Kur'an'a taban tabana zıt iddialarla doludur bazı felsefi izahlara sığınarak ve sır perdesi arkasına saklayarak bu iddiaları doğru gösterme çabası kime ne kazandırır? Kur'an tefsiri yazmış birinin bu çabayı göstermesi ne kötüdür? Şimdi siz varın, kitabı okuduğumda ne hale geldiğimi düşünün. Okumayı çok istediğim kitabın Kur'an'a açıkça aykırı sözleri bir marifet saymasına mı yanayım, yoksa Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden kişilerin Kur'an'ı göz ardı eden çirkin sözlerle dolu bir kitabı kutsallaştırmasına mı? Müslümanlar bugünkü hale durup dururken gelmediler elbet. Şimdi gayb ile ilgili görüşmeye geçelim. Evliyaullah'ın insanın kalbinden geçeni bilmesi haktır ve vakidir. Buna keşf-i keşf-mafil kulüp derler. Birçok tasavvuf kitabında evliya terceme halinde misalleri bol bol vardır. Batılı alimler dahi buna benzer olağanüstü olayları bilimsel olarak tespit etmişlerdir. İçini okumak, telepati, malum olmak gibi isimlerle halkımızda bilir. bilir. Bendeniz hocamdan bunun pek çok misalini gördüm, yaşadım. Bize Sureyi Enam'ın 50. ayetini delil getirmeye kalkışıyorsun. Sen hem de fetva komisyonunda vazifelisin. Hayret ettim. Hem acıdım hem de ayıpladım doğrusu. İslami ilimler artık bu kadar da geriledi mi diye teessüf ettim. Bu şeriat aykırı değildir. Meşhur Kurbı Nevafil hadisinde yüce Peygamberimiz Allahu Teala'nın o abid ve zahit kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağa söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle söyler, benimle tutar, benimle yürür buyurduğunu bildiriyor ya. İşte o haldir. İslami ilimler bu kadar da geriledi mi diye teessüf ediyorsunuz ya, işte onda haklısınız. İslami ilimlerin kaybolup yerine hurafelerin geçtiğini bana siz öğretmiş oldunuz. Rahmetli Mehmet Zahid Kotku, Ehli Sünnet Akaidi adlı kitabında bir kimseyi kafir eden sözleri ve halleri belirtirken şunları yazıyor. Gaybı biliyorum iddiasında bulunanı tasdik eyleyen. Ben çalınan manları bilirim diyen, bana cinler haber verir diyen ve onun bu sözünü tasdik eyleyen, kafir olurlar. Zira gaybı ne ins bilir ne cin bilir bilakis yalnız Cenabı Hak bilir. Şimdi siz varın evliyaullah'ın insanın kalbinden geçeni bilmesi haktır ve vakidir diyen kişinin yerini tayin edin. Keşif konusu aşağıda gelecektir. Sen gayb kelimesinin anlamını ve gaybın çeşitlerini bilmeden konuşuyorsun. Mutlak gaybı ancak Allah Celle Celaluhu Hazretleri bilir. Bildirmezse peygamberler de Evliyaullah da bilemez ama Rabbül Alemin bildirirse her şey bilinir söylenir. Bir kimsenin kalbindeki, zihnindeki niyetinde içinde sakladığı şey gaybu mutlak değildir. Bilinebilir. Adeta okunabilir. Allah'tan başkasının bilemeyeceği şeyler gaybı mutlaktır. Bir şeyi Allah'ın dışında bir başkası da biliyorsa o gaybı mutlak olmaz. Mesela içinizden ne geçtiğini ben bilmem ama siz bilirsiniz. Münafıkların kalplerinde olanlar gayb-ı mutlak değildir. Çünkü onlar kendi içlerini bilirler. Ama ayet-i kerime Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onların kalplerinde olanı bilmediğini açıkça ifade ediyor. Şöyle buyruluyor. Çevrenizdeki kimi çöl Arapları münafıktır. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Tevbe Suresi 101. Ayet Bir konuda araştırma yapılırken konuyla ilgili bütün detaylar toplanmazsa doğru sonuca ve hakikate ulaşılamaz. Bir ayeti kerimeyi delil olarak ileri sürüp o konudaki başka ayetlerin nazarı dikkate almamak nakıslıktır, kusurdur, suçtur, manevi bakımdan da büyük tehlikedir. Evet, Enam Suresinin 50. Ayeti Kerimesinde şöyle buyuruluyor. ''De ki, Allah'ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum, gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Bana ne vahy edilirse ben ona uyarım.'' Bu böyle ama Yusuf suresinin 96. ayetinde Yakup aleyhisselamın şöyle dediği anlatılıyor. ''Ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından bana bildirildiği için bilirim.'' Kendi sözünüzü kendiniz çürütüyorsunuz. Bir kimsenin kalbinde, zihninde, niyetinde, içinde sakladığı şey bilinebilir adeta okunabilir ise Yakup aleyhisselam Yusuf'u kuyuya atmaya karar veren oğullarının içini neden okuyamadı da onu onlara teslim etti? Peki ya Yusuf'u kuyuya attıktan sonra ağlayarak yanına gelen oğullarının kalplerinde olanı okuyup da burnunun dibindeki kuyuda olan oğlunu neden kurtaramadı? Biraz düşünseniz Yusuf suresinin 96. ayetinin de size delil olmadığını anlarsınız. Surenin başında Yusuf, gördüğü bir rüyayı babası Yakub'a anlatmış, o da onun Allah'ın elçisi olacağını anlamıştı. Bu sebeple bir gün ortaya çıkacağına inanıyordu. Ayetler şöyledir. Yusuf babasına, ''Babacığım, rüyamda on bir yıldızı, güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm.'' demişti. Babası dedi ki, ''Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sana tuzak kurarlar. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır.'' Rabbin seni rüyandaki gibi elçi seçecek, sana olayları yorumlamayı öğretecek, daha önce ataların İbrahim ve İshaka nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Rabbin bilir, doğru karar verir. Yusuf Suresi 4-6. Ayetler 11 yıldız, Yusuf'un 11 kardeşi, Güneş ve Ay da anne ve babası diye yorumlanmıştı. Günün birinde bunlar onun karşısında saygıyla eğileceklerdi. Yakup bunu bekliyordu. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne bırakınca gözleri açıldı. Yakup dedi ki, Size sizin bilmediğinizi Allah'ın bildirmesiyle bilirim dememiş miydim? Yusuf Suresi 96. Ayet Gaybı bilmeye delil getirdiğiniz ayet işte bu durumu ortaya koyuyor. Sizin sözleriniz müritleri iyice şaşırtıyor. Mesela Medine-i Münevvere'de hacılarla sohbet ederken Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğinden bahsettim müridelerinizden bir hanım dedi ki siz öyle söylüyorsunuz ama ben biliyorum ki benim şeyhim gece yatakta kaç kere sağa sola döndüğümü bilebilir Allah bildirirse bilemez mi Allah'ın gücü buna yetmez mi Allah'ın gücünün yetmediği ne var ki ama Allah'ın gücüyle delil getirilmez Allah dilese Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi cehenneme şeytanı cennete koyamaz mı onun buna gücü yetmez mi elbette yeter ama o şeytanı cehenneme koyacağını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de cennette makamı Mahmud denen en üst makama getireceğini bildirmiştir. Bütün gaybı bilen Rabbimiz şöyle buyurur. Allah size gaybı bildirecek değildir. Ali İmran suresi 179. ayet. O böyle dedikten sonra artık kim bunun aksini iddia edebilir? Ama Allah Teala bir de şöyle buyurur. O bütün gaybı bilir, gaybını kimseye açıklamaz. Ancak dilediği elçi bunun dışındadır. Cin suresi 26-27 Evliya Allah'ın elçisinin varisi olduğu için Allah'ın elçisine açıklanan onlara da açıklanır. O ayetler elçilere vahyin geliş şekliyle ilgilidir. Doğru anlamak için ayetlerin tamamını okumak gerekir. Allah bütün gaybı bilir. O, seçtiği elçi dışında kimseye gaybını açmaz. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker. Böylece o elçi, Rablerinin gönderdiklerini, meleklerin ulaştırdığını, onların yanında olanın tamamını aldığını ve her şeyi bir bir kavradığını bilmiş olur. Cin Suresi 26-28. Ayetler Allah'ın elçisine şeytan da gelebilir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Senden önce gönderdiğimiz bir tek nebi ve elçi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın. Allah şeytanın karıştırdığını giderir sonra Allah kendi ayetlerini pekiştirir. Allah bilendir, hakimdir. Hac suresi 52. ayet Bazı tefsirlerde En'am suresinin inişiyle ilgili Enes bin Malik'ten gelen şöyle bir rivayetten söz edilir. Allah'ın elçisi şöyle dedi. Kur'an'dan En'am suresinin dışında bir sure bana toptan inmedi. Şeytanlar bu sure için toplandıkları kadar hiçbir sure için toplanmamışlardı. Bu sure bana Cebrail ile birlikte 50 bin melekle gönderildi. Bunu kuşatmışlar, bir düğün debdebesiyle getirdiler. Elçinin kendine gelenin melek olduğuna ve söylediği söze şeytan vesvesesi karışmadığına güvenmesi gerekir. Cenabı Hakk'ın vahiy esnasında elçinin etrafına melekler dizmesi bundandır. Vahyin gelişiyle ilgili bir ayeti alıp gaybın bilinebileceğine delil getirmeye imkan var mıdır?